Geğerin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar: Büşra Yar ve Uygar Özeski. Merhaba. Japonya'da Nanmode Typhoon'u etkili oluyor. Çok sayıda toprak kayması ve sel olayı yaşanıyor. Arama kurtarma ekipleri fırtınanın şimdiye kadar 2 kişinin ölümüne, 90 kişininse yaralanmasına neden olduğunu açıkladı. Tayfun ilk olarak ülkenin güneyindeki Kyushu Adası'na vurdu. Yayınlanan uyarılar kapsamında 9 milyon kişinin evlerine tahliye etmesi istendi. 350 bin konutta enerji kesintilerinin yaşandığı bildirildi. Bazı bölgelerde 24 saatlik bir süre içinde 40 santimetre yükseklikte yağış bekleniyor. Japon medya kuruluşu NAK'ya göre bir kişi aracında nehir sularına kapılarak hayatını kaybetti. Bir kişinin daha Toprak kaymasında öldüğü bildirildi. 87 kişinin ise yaralandığı bir kişinin de hala kayıp olduğu düşünülüyor. Fırtınanın etkili olmasıyla rüzgar hızının saatte 234 kilometreye ulaştığı ve çok sayıda yerleşim yerini ve ulaşım altyapısını tahrip ettiği bildirildi. Başkent Tokyo'da sağnak yağış etkili oldu. Bilim insanları La Nina hava olayından dolayı bu yıl yoğun bir fırtına sezonunun yaşanmasını öngörüyor La Nina hava olayı büyük okyanusta küresel sıcaklıkları düşürüyor. Güçlü rüzgarların Güney Amerika'dan uzağı Endonezya'ya doğru götürmesine de ortaya çıkıyor. Atlantik ve Karayip bölgelerinde iklim krizi yüzünden deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesinin de bu konuda etkili olabileceği düşünülüyor. Danıştay 8. Daire 1 Mart 2022 tarihinde resmi gazetede yayınlanan zeytincilik sahaları madencilik faaliyetlerini açan yönetmelik değişikliğinin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle açılan dava ile ilgili kararını açıkladı. İyi Parti Muğla Milletvekili Profesör Doktor Metin Ergun'un açtığı bu davada 13 Eylül'de kararını açıklayan Yüksek Mahkeme zeytinlik yönetmeliğinin yürütmesinin durdurulmasına hükmetti. Metin Ergun yazılı bir açıklama yaparak bildiğiniz gibi 1 Mart tarihinde resmi gazetede bir yönetmelik değişikliği yapıldı. Ne hazin ki bu değişiklik hukuka aykırı bir şekilde yapıldı. Bu yönetmelik değişikliği yapılırken anayasa, maden kanunu ve zeytincilik faaliyetlerini koruyan ve düzenleyen 3573 sayılı kanun yok sayıldı. Yani anayasanın ve kanunların koruması altında olan zeytinlikler yönetmelik değişikliğiyle ranta ve talana açıldı. Dolayısıyla kanunun 3 kilometreye dahi yaklaşamazsın dediği zeytinlikler büyük bir tehdit altına girdi. İktidarsa bu rant ve talan girişimine kamu yararı var diyerek meşrulaştırmaya çalıştı. Halbuki bu yönetmelik değişikliğinde hiçbir kamu yararı yoktu. Bu düzenlemeyle fosil yakıtlara dayalı verimsiz enerji santralleri yaşatılmaya çalışılacak ve daha fazla hava kirliliği oluşmasının önü açılacaktı. Ergun şöyle devam etti. Biz doğal çevreyi korumayı, geliştirmeyi ve bu zenginliklerimizi gelecek nesillere aktarmayı vatanseverlik anlayışımızın gerektirdiği bir sorumluluk olarak gören insanlarız. İktidarın yıllardan beri alışkanlık haline getirdiği rant, talan, yağma siyasetine bundan sonra da hem siyasi anlamda hem de hukuki anlamda mücadelemize devam edeceğiz dedi. Şehirlerdeki ağaçların küresel ölçekte risk değerlendirmesini yapan ilk araştırmaya göre İklim krizinin etkisiyle artan sıcaklıklar ve düşen nem oranları binden fazla ağaç türünü yok oluşa sürükleyebilir. Bu türler arasında şehirlerde sıklıkla gördüğümüz meşe, akça ağaç, kavak, kara ağaç, çam ve kestane gibi ağaçlar da var. Nature Climate Change dergisinde yayınlanan araştırmaya göre risk altındaki türlerin oranı 2050'de %76'ya yükselebilir. Araştırmanın başyazarı Western Sydney Üniversitesi'nden Manuel Esperon Rodriguez, kentsel alanlardaki çok sayıda ağacın iklim değişikliği nedeniyle zaten stres altında olduğunu söylüyor. Buna göre hava daha da ısındıkça ve kurudukça risk altındaki türlerin sayısı da artacak. Rodriguez, şehirlerdeki ağaçların fiziksel ve zihinsel sağlığı iyileştirdiğini, sosyal entegrasyon için önemli olduğunu ve sıcak hava dalgalarının etkilerini de azalttığını söylüyor. BBC'ye verdiği demeçte bütün bu faydalar esas olarak büyük olgun ağaçlar tarafından sağlanıyor. Bu nedenle bugün diktiğimiz fidanların gelecek nesiller için tüm bu faydaları sağlayabilecek ağaçlar haline geleceğinden de emin olmamız gerekiyor diyor. İncelenen 164 şehrin bazılarında ağaç türlerinin yarısından fazlası artan sıcaklıklar ve yağışlardaki değişiklikler nedeniyle hali hazırda risk altında ve bu risk giderek büyüyor. Aydın Kızılcaköy'de yapılmak istenen Jeotermal Santrali yani JES, Jeotermal Santrali projesine karşı bölge halkının 2018 yılından beri sürdürdüğü mücadelede başarıya ulaştı halk, Aydın'ın İncirli Ova ve Efeler ilçeleriyle Kızılcaköy Deriazı ve Gerenkova köylerini kapsayan alanda kurulması planlanan Sarı Zeybek Jeotermal Enerji Santrali projesi için verilen çevresel etki değerlendirme raporu karşı Bölge Halkı ve Efeler Belediyesi tarafından açılan davayı Aydın 1. İdare Mahkemesi ikinci kez iptal ederek kararı kesinleştirdi. Yargı yolunun sona erdiği dava neticesinde bölge halkının kazandığı hukuk zaferiyle bölgeye zarar verecek olan jeotermal enerji santrallerinin yapımının önüne geçildi. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay da Her zaman söylediğimiz gibi biz jeotermalden elektrik üretimine karşı değiliz ama vahşice üretilmesine karşıyız dedi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esank